İyi günler. Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Şu anda telefon hattımda Buğday Derneği'nin Ekolojik Pazarlar Genel Koordinatörü Batur Şehirlioğlu var. Ankara'dan bağlanıyor. Merhaba Batur. Merhaba Zeynep. Ee, şimdi bu programı zaten Buğday Derneği olarak yapıyoruz her hafta. Bugün özellikle e, bu hafta sonraki etkinliğe ve de yaptığımız bir projeye ayırmak istedik. E, biraz bahsedebilir misin? Şimdi tohumlar çok gündemde zaten ve e, hani gazetelerde de haber oluyor. Ama aynı zamanda Buğday Derneği'nin de gündeminde. E, neler oluyor Buğday Derneği'nde? E, Buğday Derneği e, 2004-2005 yıllarında e, tohum konusunda çalışan e, akademisyenler, bireyler, kurumları, e, kamu kurumlarını bir araya getirmek için bir proje yürüttü Birleşmiş Milletler desteğiyle. İlk böyle başladı. Daha sonra e, bu e, tohumlarla ilgili yasa sanıyorum 2006 yılında e, geçtikten sonra e, bu konu hareketlendi. E, tohumların tescillenmesi, sertifikalandırılması, uluslararası patent yasalarıyla bu tohumların korunması ve e, yerel tohumların e, bu bir anlamda dışlanıyor hale gelmesi e, birçok sivil toplum örgütünü harekete geçirdi. Hatta birçok sivil toplum örgütü kuruldu. E, Buğday Derneği de yine hem tohumun önüne dikkat çekmek için e, hem de yerel tohumların üretimini halen kullanılıyor olmasını teşvik etmek için adım adım oluşumu adım adım oluşumu bir maraton koşan gönüllülerden oluşan bir oluşum. Bunlar sivil toplum örgütlerinin kampanyaları için bağış topluyorlar. Adım, adım Otomotion ortaklığıyla bir kampanya başlattı. Bu sene, geçen sene başlattığı bu kampanya devam edecek. Burada amaç hem yerel tohumlara dikkat çekmek, bu konuda lobi yapmak, aynı zamanda da çiftçileri örgütleyerek yerel tohum takasını canlandırarak bu tohumların eklimini ve paylaşımını sürdürmek. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, yerli tohumlar neden bu kadar çok önemli? Çünkü şu anda e, herhangi bir marketlere gittiğinde görüyor aslında bir sürü çeşit. E, bir sürü çeşit yok da hani doyuracak kadar besin var gibi gözüküyor. E, yerli tohumlarla beslenebiliyor muyuz? Şu anda bir kere ilk sorum o. Yani markete giden biri pazara Aha. değil de markete giden biri yerli tohumla karşılaşıyor mu? Ve e, yerli tohumlar neden bu kadar önemli? Şimdi... E... Çok temel kavramları değiştirmemiz gerekiyor hayatımızda. Beslenmek ve doymak arasındaki farkı e, insanımıza e, anlatmamız gerekiyor. Doymak, karnı şişirmek başka bir şey. Gerekli besin elementlerine, vitaminleri vesaire almak başka bir şey. Diğeri de e, bakanlıklar düzeyinde, çiftçi düzeyinde, üretim düzeyinde verim kavramında sorgulayıp değiştirmek gerekiyor. Çünkü verim demek sadece... Belirli bir dönüm alandan, meslekare alandan çıkan kilo ve tonaj olarak algılanıyor. Ama bunun besin değeri açısından e, ne kadar kalsiyuma, ne kadar demire, ne kadar magnezyuma denk geldiği verim olarak, kalite olarak değerlendirme Veya yine e, verim dediğimiz zaman bizce oradaki e, çiftçinin emeği, daha sonra bu e, girdilerin, e, e, gıdanın, Sağlık tarafında yönünde çıkaracağı masraflar da aslında ekolojik ve ekonomik anlamda e, verimin ve kalitenin bir parçası. Bugün daha çok kilo elde ediyoruz tarım alanlarından ama insanımız daha sağlıksız. Evet. Bu ne demek? Hem daha az besleniyor, daha az besin elementi alıyor hem de e, sağlık masrafları yani koruyucu sağlık sayısları için sağlık masrafları artıyor. Mesela bu konuda e, birkaç örnek vereyim ben e, dinleyicilerimize. E, yer, yerli çeşitlerin kullanımının kalkmasından sonra mesela e, ve işte bu günümüzdeki standart e, hibrit tohumlar arasında bir karşılaştırma yapılıyor. Mesela Amerika'daki yapan araştırmada 50 yıllık araştırmalar bunlar. Bakın 1950 ile 1999 karşılaştırılıyor. Ispanakta e, C vitamininin %52 düşüş söz konusu. Soğanda C vitamini %28 düşüyor. Ispanakta %10 demir düşerken Soğandaki demir oranı %56 düşüyor. Benzer araştırmalar 1930'da 1980 verileri İngiltere'de Tarım Bakanı'nın verileri karşılaştırılıyor. Ve yine işte kalsiyum, magnezyum, bakır, sodyum hem meyve hem sebze ürünlerinde inanılmaz düşmüş. Yani biz atıyorum 50 yıl önce atıyorum 3 kilo, 1 kilo domates yerken bugün aynı besini almak için 3 kilo domates, 4 kilo domates yemek durumunda kalabiliyoruz. Bunlar çok önemli. Hı hı. O yüzden birazcık yani çok yesek bile, çok bulabilsek bile değersiz yiyecekler Kalitesiz, var. Kalitesiz. Kalitesiz demek lazım. Kalitesiz besleniyoruz. Kalitesiz besleniyoruz. Peki şu anda Türkiye'de de durum böyle değil mi? Yani ben şunu merak ediyorum. Kimse yerli tohumla beslenebiliyor mu sence şu anda? Bakın Türkiye'de ilgili çok net bir veri vereyim. 1950 yıllarında ki buğday türlerimizin tamamı yerli tohumdu. Neredeyse. Bugün... %5'e düşmüş durumda yerli tohumların ekimi. Yani %100'den %5'e bir gerileme var. Tamamen nasıl bir e, hakimiyetin söz konusu olduğu ortada. Şimdi burada tohum mücadelesindeki e, mücadelemiz sadece e, beslenmeyle ve verimle kaliteyle ilgili değil. Sağlıkla ilgili değil. Diğer yandan da gıda güvencemiz tehlike altında. Nasıl tehlike altında? İki şekilde tehlike altında. Birincisi tohumda ciddi bir tekerleşme var. Bakın, dünyada 1996 yılında tohum dünya çapındaki tohum ticaretini yapan firmalar arasındaki 10 firma piyasanın %37'sine hakimdi. 1996'da tohum piyasasının %37'si 10 firmanın elindeydi. Sadece 10 yıl sonra 2006'da bu oran %55'e çıkmış. Bugün ise %60'ın üstünde. Yani şu anda dünyadaki tohumların %60'ı 10 şirketin elinde. Türkiye'den bir örnek vereyim. Türkiye'deki sebze üretiminde kullanılan tohumların %61.1'i sadece 2 şirketin elinde. %61'i sadece 2 şirketin evet, elinde. Mi? Yani Evet, şu anda sebze tohumları için söylüyorum. Evet, bizim şu anda aldığımız ya da yani hani ben ekolojik şeyden alıyorum ama dışarıdan aldığınız, marketlerden aldığınız %60'ı 2 iki... Yani... İki tebze firmasının tohumlarından geliyor. Aa. Yani dünyada e, hatta 3 şirket için %50'ye yakın tuttuğu sürenin yani %40-50'ye yakınını Bunu için tabii GDO'lar ve GDO çok e, büyük bir e, sorun e, hakimiyet alanı e, sağlıyor patent yasalarından dolayı. Ee, yani şu anda Dünyada ektiğimiz Yani şu ne demek hani Nasıl enerjimizde dışa bağımlılık içe bağımlılık tartışıyoruz İşte Rusya'dan Ukrayna'dan gelen Doğal gez kes kesilirse ne olur Üşürüz kışın donarız Aynı şey Bugün o tohumları Bize vermezlerse Bunun elimizdeki tohumlar Kısır tohumlar Yani bize şu anda işte buğdayda kullandığımız Şurada kullandığımız Sebzede kullandığımız özellikle e Bu tohumlara dışa bağımlı olduğumuz zaman Ne olacak Bu tohumları vermediklerinde Bu şirketler bu tohumları sağlamadıklarında Biz başla maruz kalırız. Diğer bir sıkıntı, ikinci bir sorun da e, bu tekerleşmenin dışında bu e, tohumların dayanıksız olması. Bu hibrit tohumlar, e, GDO, GDO tohum ekimi Türkiye'de yasak ama hibrit tohumlar için konuşalım. Bu hibrit tohumlar e, farklı stres ortamlarına karşı dayanıksız. Nedir stres ortamı? Tuzluluk, susuzluk, hastalık, böcek saldırıları. Şimdi dünyada gittikçe bunlar da artıyor ne yazık ki e Bunlar ve küresel ısınma da söz konusu İklimler değişiyor, kuraklık, seller Hani yağmur yağıyor ama eskisi gibi değil Bir anda yağıyor, çok fazla yağıyor, dolu yağıyor, şu yağıyor, bu yağıyor Dolayısıyla tarımsal sıkıntılar artıyor Şimdi bu tohumlar, dayanıksız tohumlar Şöyle bir örnekleme yapayım e Bizim gidip e, eski Moğollar gibi Kuzey Kutbu'nda veya işte e, Arabistan Çölü'nde Yaşamaya kalkmamız gibi. Çünkü bizim bünyemiz buna alışık değil. <gülüyor> Halbuki yerli tohumlar e, Anadolu iklimine, coğrafyasına, o toprak yapısına daha uyumlu oldukları için demin saydığım stres etkilerine karşı daha dayanıklı. Dolayısıyla da bizim gıda güvencemiz. FAO ve Birleşmiş Milletler bile diyor ki küçük çiftçi, küçük çiftçi aile işletmeleri Gıda e, açlık krizine karşı en büyük garantidir diyor. Bunu Birleşmiş Milletler'in tespiti bu yıllardır yapılan araştırmalarda. Çünkü bu işletmeler yerli tohumları ekiyorlar. Dolayısıyla tek tip tohumun ekildiği bir Konya ovasını düşünün. Hı hı. Bir anda bir salgın, bir hastalık olsan bütün buğdayımızı yitirmek gibi bir risklerle karşı karşıyayız. Hı hı. Evet. Peki şimdi biz o zaman kısa bir ara verelim bir müzik arası verelim tohumu konuştuk yerel tohumların neden önemli olduğunu ve işte tohumu tohumlara karşı olan tehlikeleri aradan sonra da yani müzik arasından sonra da Batır Şehirlioğlu ile birlikte bu hafta sonu pazarda olacak etkinliği ve genel olarak bireyler olarak ne yapabileceğimizi değil mi batır o da çok önemli çünkü Tabii. bize de iş düşüyor bireyler olarak ne yapabileceğimizi konuşalım Thank <laughs> you. Bancı adlı gruptan Açlık adlı şarkıyı dinledik. Buğday Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam programı devam ediyor. Ekolojik Pazarlar Koordinatörü Batur Şehirlioğlu Ankara'dan telefon hattımızda. Batur. Evet. Orada mısın? Orada. Ee, şimdi senle aradan önce bu e, tohumları konuşmuştuk. İşte hibrit tohumların neden e, tehlikeli olabileceğini ve neden yerel tohum, e, tohumların daha fazla ekilmesi gerektiği konusunda. Bununla ilgili de birçok e, sivil toplum kuruluşu çalışıyor ama Buğday Derneği de tohum projesiyle çalışıyor. E, şimdi yakında bir etkinlik var. E, bahsedebilir misin bundan? Dikkat çekmek için tohuma? Tabii, e, aslında e, 11'inde Avrasya maratonu var. Demin de bahsettiğim gibi adım adım oluşumu Avrasya maratonunda koşucuları e, Buğday Derneği için bir grubu koşacaklar ve bağış toplayacaklar. Hem buna dikkat çekmek ve e, kampanyamıza, projemize daha çok destek bulabilmek, bağış toplayabilmek için hem yerel tohumların önüne dikkat çekebilmek için hem de e, pazarımızda e, daha sosyal, eğitsel, kültürel bir e, yapıyı oluşturmak hep bizim e, derneğimizin amacı. E, bu amaçla e, 3-4'ünde yani bu cumartesi pazar e, Şişli Pazarında ve Kartal 100-100 ekolojik pazarlarımızda bir etkinliğimiz olacak. E, yerli yerel mısır patlasın ve paylaşılsın. GDO'lu mısır çatlasın e, diye. Yani kıskançlıktan çatlasın. <gülüyor> evet. anlamında. Kimse onu yemiyor çünkü. <gülüyor> e, onu yemesin. Yiyemiyor da. inşallah da yiyemeyecek. Yani yıllarca yedik. Yedirdiler bize. Yedik e, bak, mi? Tabii tabii. 1990'larla <gülüyor> 2010 işte bu şey gıda güvenlik yasası 2010 sanırım hı hı. olabilir. O arada yediğimiz mısırların, soyaların vesaire hepsi neredeyse %60-70-80'e. Bunu ben uzmanlardan dinledim onların konuşmalarından. Falan. Hep GDO'lu veya işte hibrit tohumlar. GDO çok net giriyordu ülkemize fakat bu gıda güvenlik yasasından dolayı ekim amaçlı girişi şimdilik durduruldu. Hı hı. Fakat yem, yem olarak yani hayvan yemi olarak girişine izin verildi Tabi bu da bir sıkıntı sonuçta hayvan salgıda aldığımız zaman sonuçta bu GDO'lu ürünlere maruz kalıyoruz. Üçünde, dördünde de biz çiftçilerimizi örgütledik. Sağolsunlar onlar da çok büyük destek veriyorlar. Aslında bu üreticilerimizle birlikte yaptığımız bir organizasyon. Herkes yerli mısırını getirecek. Kesinlikle pazarımızda satılan hiçbir mısır bırakın GDO'suzu hibrit de değil, hibrit tohum da değil. Hepsi e, yerel eski tip e, tohumlarımız Bunları tam da zamanı kurudular bunlar Hem koçanlarıyla görme e, şansı olacak tüketicilerin Özellikle bu kızıl kara buğdaylar da var e, ondan sonra Bunları e, patlatacağız ve öyle yani plastik bardak da bilmem ne değil Eski tip geleneksel külahlar yapacağız e, <gülüyor> Ve de hani orada yapılmasını da istiyoruz katılımcılar tarafından Çocuklarıyla güzel bir hatıra ana olacağını da düşünüyoruz Kağıtlarımız hazır, serobantımız hazır. Herkes planı yapacak. E, Mısır patlatan herhangi bir tezgen başında e, kuyruğa girecek. E, ve tadına bakacak tohumun, e, mısırın. Ondan sonra da alabilecek. Hani demin e, aradan önce, müzikten önce bir şey söylemiştim. E, tüketiciler veya işte kent yaşayanlar olarak biz ne yapabiliriz? Hı hı. Bizim zaten en büyük e, kozumuz talep gücümüz. Dolayısıyla da e, bu alan çok daraltılmasına rağmen halen e, alternatifler mümkün. E, gidip ekolojik pazardan bu mısırı o gün için e, paketsiz açık çuvarlarda da olacak bu mısırlar. Hı -hı. Tadacağız ve bu e, mısırları bütün bir kış e, zevkle yemek için kilolarla satın alabileceğiz. Ve e, ilginçtir e, bu Amerikalı e, doktor Özlü sanıyorum ismesi. Ben şaşırdım programında patlamış mısırı çok ciddi bir şekilde tavsiye ediyor. Yani çok sağlıklı buluyor. Hele de bu yerli tohum olunca gerçekten hani bence bu cumartesi pazar istiyorum ki bütün yerli mısır tohumlarımızı satalım. İnsanlar bunlar da çocuklarını sağlıklı biçimde beslesinler. Şimdi bu tohum projesinin devamı olarak aslında yerli tohum ekimi arttı değil mi Türkiye'de? Evet. Şimdi şöyle bir şey bu Türkiye çapında Baktığınız zaman bütün sivil toplum Önceliklerin yaptığı çalışmalar çok kısıtlı Ve küçük çapta kalıyor hı hı. Yani sonuçta ticari amaçlı Çünkü biliyorsunuz mısır özellikle Hayvan yeme olarak evet. ekiliyor Dolayısıyla da şey, Hala çoğunluk Hibrit doman yani orada bir rakamsal Bir ciddi bir sıçramanın Söz konusu olması mümkün değil Bizim amacımız hani Korumak tohumu korumak Ve yaygınlaştırmak ama bunun Dünya e, Türkiye çapında bir ticari döngüye ulaşması ancak tüketici gücüyle mümkün. Yani tüketicinin talep gücüyle mümkün. Bakanlığa yapacağı lobiyle mümkün. İşte ya, sivil toplum örgütlerinin yaptığı imza kampanyaları verdiği destekle mümkün. Özellikle sosyal medya üzerinden bunlar örgütleniyor. Hı hı. Ve aynı şekilde de talep etmesiyle mümkün. E, bunun en basit e, yolu da bu e, ne yazık ki Türkiye'mizde çok yaygın değil ama e, Japonya, Avrupa'nın birçok ülkesinde çok yaygın Hindistan'da gene yaygın Güney Amerika'da e, var toplum destekli tarım veya Ay, katılımcı evet. garanti sistemleri dediğimiz yani Hı -hı. bugün yavaş yavaş Türkiye'de başladı Buğday Derneği'nde bir pilot projesi olacak bu konuda önümüzdeki e, yıl içinde e, daha yaygın bir şekilde duyurusu yapacağımız e, şeylerin tüketicilerin küçük gruplar veya büyük gruplar veya tüketim kooperatifleri olarak örgütlenmesi gerekiyor. Örgütsüz bir şekilde bunları yapmamız mümkün değil. Örgütlenip e, çiftçilerle yani tüketicinin artık üretim sürecine en azından izleme safhasında katılımcı olması gerekiyor. Yani o kadar bir haberiz ki yediğimiz gıdada Yani e, bugün artık sağlık vakaları, gıda güvenliği ile ilgili çok ciddi tartışmalar var. Ama e, bakıyorum mesela organik talepte ciddi bir artış var mı? Yok. Çünkü genel bir güvensizlik var. Ben organik tarıma güveniyorum, destekliyorum ve organik tüketiyorum ama eğer belgeye de güvenimiz yoksa illa o zaman kendimiz şeyi elimize alacağız. Kontrol elimizle alacağız. O zaman örgütleneceğiz. iş arkadaşlarımızla, aile dostlarımızla, herhangi bir sivil toplum, bir örgüt etrafında çiftçilerle buluşacağız. Çiftçilere diyeceğiz ki biz 50 kişiyiz kardeşim. Bize bunları bunları üret. Al sana şu kadar da garanti para. haftada bana şu... Yani bir program vereceğiz ona göre ürettireceğiz ve çiftçiden alacağız. Gidip göreceğiz, izleyeceğiz hatta çocuklarımızla ziyaret edip kendimiz hasata katılacağız. Bunun hı hı. işte atıyorum daha da örgütlenmiş harici web tabanlı sistemlerde bunun pazarlamasını teşvik edeceğiz. Yani tüketici bizzat elini taşın altına sokmazsa e, bunu yaygınlaştırmamız mümkün değil. Evet. Şimdi bir tüketici olarak hani geçen hafta pazar yoktu kurban bayramından dolayı. Dolayısıyla havucu yani gel, galiba 3 yıldır ilk kez dışarıdan aldım. Evet. Ve eskiden hatırladığım acılığı havuçtaki acılığı yeniden tattım. Ve 3 yıldır Tatmıyordum bu acılığı pazar sayesinde. Yani bilmiyorum ilaç mı veya değil mi, kalıntımı ve vesaire nedir bilmiyorum ama yani tadı, e, tohumu da farklı olabilir ama kesinlikle tadı farklı organik ürünlerin. Ve e, hani zaten yediğinizde de anlayabiliyorsunuz. Hani gidip görmeniz ayrıca güzel ama Tatuta ağından dolayı da gidip görmüşlüğüm de vardı o çiftliği. Ama havucunu arıyorum. Yani hani bu hafta koşa koşa gideceğim. Hı -hı. E, dışarıdan alabileceğim. Hiçbir şey kalmadı gibi hissediyorum marketlerden. Ne önerirsin tüketicilere? Yani tek çözüm organik ürün mü? E şimdi önce şurada e, Seymi'nin söylediği tespitle ilgili genelde yanlış anlamı oluyor. Hı -hı. Lezzet organikte bir nebze artıyor gerçekten ama lezzet sadece ürünün organik olmasına bağlı. Özellikle tohumla Hı hı. İklimle ya o dönemki yağışla, toprak yapısıyla, kullanılan gübreyle ve ürünün tazeliyle vesaire çok ilgili. Hı hı. Ee, bunları biz organik pazarda mümkün olduğu kadar sağlıyoruz. Neden? İşte yerli tohum ve hibit olmayan organik serbest tohumlar var. Genelde bunlar kullanılıyor. Ee, bunlar avantaj. Ürün taze geliyor. Bunlar avantaj. Bunlar tabii lezzete e, katkı sağlıyor. Ama hani lezzet yani şey çünkü insanlar şuna başlıyorlar. Organik tüketiyorum ama lezzeti bulamadım. Organik değilmiş demeye başladım. Evet, bu, bu, bu yanlış bir e, bağlantı oluyor. Hı hı. E, tü, bizim o, e, yani Türkiye'de satılan organik pazarlarda e, satılan ürünlerde e, özellikle yazın tarla ürünlerinde çok yoğun bir şekilde yerli tohum kullanılıyor. İşte pembe domatesler, tırtıklı salatalıklar, patlıcanda bile, e, salatalıkta bile, hatta e, şeyde bazı üreticilerimizde bu yeşillikte bile yerli tohumlar söz konusu. E, fakat yerli tohumun olmadığı Bulunamadığı noktada da tabii ki organik sertifikalı tohumlar kullanıyoruz. Organik sertifikalı tohumlar içinde Hibrit olan var e, ıslah edilmiş ama hibrit olmayan da var Yani tekrar tekrar ekilebilen e, Tohum da söz konusu hı. Ama kışın gidip yaz sebzesi Organik olsun olmasın aldığımızda Kesinlikle o lezzeti de bulamayız O kaliteyi de bulamayız Çünkü mevsimin ürünü değil İnsanlar hı hı. E, mevsime de şaşırdığı için kışın Kışın dersen Kasım'da başlıyor artık yani Kırağa indiği Şimdi. zaman don Don'a don, don bağlı hı hı. Don indiği an henüz daha inme, inmedi, i̇nmedi muhtemelen evet. Çünkü yağmurlar var halen iklim yumuşak Ama soğuklar gelip Kırağa don indiği an e, Artık elimiz ürünler Bilin ki çoğunluğu sera Ama konvansiyelde sera başladı Dikkat ederseniz, Patlıcan salatalık fiyatları tekrar düştü Bir ara yükselmişti Şu an marketlerden aldığımız ürünlerin çoğu seralardan geliyor Çünkü tarladaki verim düştü Havalar e, soğuduğu için Kışın e, yediğimiz ürünler e, hibrit tohum, serada yetişiyor, çok daha fazla ilaçlanıyor, çok daha fazla gübre, hormon vesaire kullanılıyor. Dolayısıyla kışın e, bu ürünleri, yaz sebzelerimizi e, tercih etmeyelim. E, işte tüketicinin yapabileceği şeyler organik pazarları tercih etmek, yerli tohumu organik pazarda veya e, çiftçi pazarları var Türkiye'de çeşitli yerlerde. Sadece hani İstanbul olarak bakmayalım. Hı hı. Ege'den e, bütün özellikle kıyı şeritlerimizde e, Konya'da dahil mesela Konya'da da bir pazar açtığımız için biliyorum. Hep çiftçi pazarları, yerli pazarlar var. Orada çiftçiye ve talepte bulunan yerli tohum isteyelim. Hı hı. Onun dışında demin dediğim gibi örgütlenmek çok önemli. Sivil toplum örgütlerinin e, çalışmalarını, kampanyalarını takip etmek çok önemli. Lobby konusunda da e, hı hı. destek olmamız lazım. Yani GDO karşı platform, Greenpeace birçok sivil toplum örgütü GDO'ya karşı ciddi imza kampanyaları yapıyorlar. Bu da zaten tohum için bir mücadeledir. Dolayısıyla bu kampanyalara destek vermek de e, bu talebi e, yönlendirmenin ve tüketicinin yapabileceği en önemli görevlerden bir tanesi çok teşekkürler ee, Ekolojik Pazarlar Koordinatörü ee, Batur Şehirlioğlu ile konuştuk ee, bu hafta sonu 3 Kasım 4 Kasım Şişli Feriköy'de 3 Kasım'da 4 Kasım'da Kartal'da e, yerel mısır patlasın e, GD mısır çatlasın adlı etkinlikle tohuma e, dikkat çekmek istiyoruz Buğday Derneği olarak bütün gün boyunca gelebilirsiniz yerel mısır tohumlarıyla mısır patlayacak ve isterseniz yerel mısır tohumlarına da ay tohumları diyeyim yerel mısır ulaşabilirsiniz. Bir tadına bakmadan geçmeyin derim. Çok teşekkürler batır katıldığın için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Ya da hafta sonu görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi.